<gülüyor> Her hafta olduğu gibi işte haftada bir gün Cuma günü ikindi namazından sonra <gülüyor> e, adeten Kur'an ve Sünnet'in gölgesinde İslam fıkhını görüyoruz. Ve burada biz <gülüyor> bundan önceki derslerimizde e, kişi hacetine alması için yapılacak olan adab, yani edepler. Ve bu konuda yedinciye gelişmiştik Demiştik ki bugün e, bugün Hicri tarihine göre yedi, Muharrem yedi, bin dört yüz otuz üç Hristiyanik 33. Girdik mi? 33. Grı mıydıyız? Evet. Hristiyanik takvimine göre tarihine göre 12 Aralık 2011. Yedincisi. <gülüyor> 2 Aralık, Aralık. Aralık. Aralık. Aralık. Aralık mı? Yani iki on iki Burada 12 yazmışlar. Bilmiyorum. Ben. 2 Aralık o zaman e, düzeltelim. düzeltelim. Çünkü yani. arkadaşlar burada 12 yazmışlar. Evet. Benim ben de bu Hristiyanik tarihine, takımine fazla önem vermediğim için onda cahilim yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar burada böyle yazmışlar. Ben de ona göre okudum. <gülüyor> o zaman düzeltelim. E, bugün 2 Aralık Hristiyanik tarihine göre 2 Aralık 2011. Ve bu tuvalet adabında yedinci şeye yetişmiştik. Demiştik ki tuvaletin adabı on beş tanedir. Yedincisi Adem istiqbal Al-Qibla. An abi Eyyub Al-Ansari radıyallahu anhü قال. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza ete ahadukum al-gâid fela yestaqbil zahrahu şerqu veya garrubu ve fi mm. lafdin muslim rahimehullah nehana en istikbel el kıblete li gaa'itin ov bawli burada <coughs> abu eyyub el ensari radiyallahu anhu rahimehullah diyor ki Allahu celle al senâ bize bu konuyla ilgili şöyle söyledi ida ata ahadukum el gaa'it ay birki shi şey tuvaletini yapmak istediği zaman ister evde olsun yani kapalı bir yerde olsun, ister açık alanda olsun, yani sahrada veya da dağda herhangi bir yerde. Fe la yastakbilil kıble. Sakın önünü ve arkasını kibleye doğru vermesin. Ve <gülüyor> la <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> arkasını, sırtını, dübürünü kıbleye vermeye vermeyeceği gibi veya ta vermemesi gerekirken aynı zamanda <gülüyor> önünü de kibleye doğru ne yapmayacak? Vermeyecek. Şerqu ve garribu. Şerqu demek ey doğuya veyahutta garribu ey batıya doğru. Yalnız <gülüyor> her yerin doğusu ve batısı yani Medine'de olduğu gibi değildir biliyorsunuz. <gülüyor> Bu doğu ve batı meselesi Medine'ye göre. Medine göre. Bu buradaki batı, doğu ve batı hadisesi Medine'nin hava şartlarına göredir. Ama başka ülkelerde olduğu zaman bazen batı Kıbleye doğru gelebilir. Örneğin burada Riyad. Batı nereye geliyor? kıbleye geliyor. Değil mi? Evet. O zaman biz bunu <gülüyor> yani hadiste o şekilde Medine'ye göre konuşulduğu için o zaman biz şöyle diyelim. Biz diyelim ki kişi tuvaletini yapmak istediği zaman önünü ve arkasını kıbleye vermemesi gerekiyor. Tamam mı? Ve dikkat ediyorsanız burada e, Abu Sa'id Hudri'nin hadisinde diyor ki Nehâne ennestegbirli kible. Tamam mı? İster dışkı açısından olsun, ister ufak su, sidik veya da çiş denilen hacesi olsun. Her ikisinde bile ne yapmaması gerekiyor Müslüman? Kibleye doğru oturup çişini veyahut da dışkısını yapmaması lazım. Ve anselmen radıyallahu anhü kile lehu qad allemekum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem kule şey hatta alhira bir kıraaya göre alhara yani bir kıraaya göre khafet hali geliyor mansup geliyor. Bir kıraaya göre tamam mı? Mecrur geliyor, ekesreli geliyor. Her ikisi de mevcuttur. Yani her ikisi de sahihtir hakikaten. Yani khara da denilebilir, khira da denilebilir. Tamam mı? Burada işte münafıklardan veyahutta o zamanki Yahudilerden Medine'de Selman-ı Farisi radıyallahu anh, biliyorsunuz. Yani Faris topraklarından olup ve Vesselam'ın işte ilk önce tabi biliyorsunuz hadisesi çok uzun. Tarihi çok uzun bu mesele. İlk önce Hristiyan oluyor. Ondan sonra işte derken şuraya buraya hep göçe göçe göçe göçe. Tamam mı? Rahiplerin işte böyle bir şahıs gelecek işte. O şahıs geldiği zaman işte ona ona iman et gibisi falan. En sonunda en mühim <gülüyor> bu Süleyman Radiyallahu Aleyhi Vesselam, Selman El-Fars Radiyallahu an. Bu mecliste konuşurken bu Yahudilerden ve münafıklardan birisi ya diyor ki yani sizin Resulünüz diyor size her şeyi öğretti. Hatta diyor affedersin yani nasıl bok yapılacağını bile size öğretti demek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hemen el Farisi radıyallahu anhü ve rahimallahu diyor ki Fekal ecel doğru evet senin söylediğin doğrudur gerçekten hemen onu tasdik ediyor radıyallahu anhü. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلْ قِبْلَةَ لِغَائِةٍ اَوْ بَوْلِينَ Çünkü hani diyor ya size her şeyi öğretti. Hatta diyor dış, dışkı konusunda bile nasıl dışkı yapacağınızı. Ve bazı şahıslar bu hadiseyi dile getirmek istediği zaman bazı yazarlar veyahut da bazı müellifler bir zayıf hadise dayanarak diyorlar ki kişi tuvalete gittiği zaman, tuvalete oturduğu zaman o zaman ağırlığını sol ayak üzerine vermesi gerekiyor diyorlar. Bu hadis bir ittifak zayıftır. Ama maalesef işte değil. Bazı şahıslar fıkhi kitaplarına veyahut da bu konuya yani bu tuvalet konusuna sokmuşlar. Yalnız bu hadis zayıftır. İmam Elbani Rahimallah silselatüle hadifu de hadisin zayıf olduğunu söylüyor. Yani normal oturacak Yok ağırlığını sola vermek için değil veyahut da öksürmek veyahut da efendim vekarenin netir yapmak bunlar hepsi sünnette yoktur. Burada Selman-ı Farsi radıyallahu anh demek istiyor ki Doğrudur. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tuvalete git, gitmek istediğimiz zaman biz Müslüman olarak diyor <gülüyor> bize bizi kibleye arkamızı kıble ve önümüzü kibleye vermekten diyor bizi sakındırdı. Ey bizi yasakladı. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Ondan sonra dedi ki av Nestenci Bil Yemin Nastanjia bil yamin aw an nastanjia bi aqal min thalathati ahjar aw an nastanjia bi raji'in aw bi azmin Tam ki, Radiyallahu anhu diyor o şey tasdikni yapıp ondan sonra kıbleye doğru dönülmemesini veyahut da dönülmeyeceğini ondan sonra diyor ki bizi aynı zamanda diyor kıblede kıbleye karşı yönelmemizden dolayı yine ettiği gibi ve yotta sakındırdığı gibi aynı zamanda diyor sağ el ile tuvaletimizi yapmayı da bizi yasak, yasakladı diyor Aleyhiat ve Selam yeni kişi altını yıkayacağı zaman sağ eliyle yıkamayacak sol eliyle suyu sağ ele sağ ele verecek tuvaletini de sağ sol elle ne yapacak dübürünü ve kubürünü ne yapacak temizleyecek ve anne ve vennesciye diyor bir e kalmin felfe ve diyor Üç taştan aşağı üç ta taş taştan aşağı şeyle de tuvaletimizi yapmayı yine bizi yasakladı. Bir kişi tuvaletini yapmak istediği zaman suyun yokluğunda eğer hakikaten su yokluğu varsa o zaman taş veyahut ta taşın görevini yapacak herhangi bir silgiç. Artık ne olursa bez olur, mendil olur neyse. Tamam mı? Bu suyun yokluğunda tuvaletini yapma temizlemek istediği zaman diyor ki, 3 şeyden aşağı olmamakla beraber, zine ne yaptı Hem emretti, hem yasakladı. Ey, 3'ten aşağı olmayacağı, orada nehir, ondan sonra 3 taş, 3 taş olması için de orada bir emir sus konusu var. Ve وَاَنَّسْتَنْجِهَ بِرَجِعٍ اَوْ Bir de aynı zamanda diyor, bizi tezek ve hayvanların tezekleriyle veyahut da hayvanların kemikleriyle de temizlenmeyi bizi yasakladı ediniz. Gerçekten yani evet tuvaletini yapar ondan sonra tamam. Mesele değil yani. Yahudinin veya da o münafığın söylediği bunu aslında istihza yönden söyledi. Dalga geçmek, Dalga geçmek için. Tamam mı? Aynen bir ara bilmiyorum sizden nakletmiş miydim? Muhammed Abdu'yu tanırsınız tarihte. Mısırlı Muhammed Abdü, biliyorsunuz. Yani onun kendi zamanında yani e, dinde bilgili olup biraz şeydi yani geniş bir şeye sahipti böyle geniş bir fikir edinmişti sırf masonların masonların çalışmalarında ne yaptıklarını kendi aralarında ne yaptıkları İslam ümmeti için olan işte e, protokolları veyahut da e, tuzaklarını bilmek için adam gitti onlara uya oldu masonlu hocalarına uya oldu ve diyor ki bir gün diyor britanya'da diyor işte içtimadan çıktıktan sonra lokantaya girdik hemen orada salon lokantası var lokantaya girdik enimek yiyeceğiz Baktım orada diyor bir Kıssis, Britanyalı bir Kıssis diyor. Sesini kaldırarak, beni kast ederek diyor. Çünkü Muhammed Abdu, Mason lojasına üye olmasına rağmen sarıklı ve fistanlı geziyordu. bir zaman karavat ve pantolon giymiyordu. Aynen. Onlara hem bak, hem onlara üye oldu. Hem aralarında görev görüyor. Hem de <gülüyor> adam sarıklı ve sakallı ve cübbeli, fistanlı. Onu kast ederek, hani dinci olduğu için, onu kast ederek dedi ki, ya dedi, duyduğuma göre veyahut da bildiğim kadarıyla sizin kitabınızda her şey varmış. Tamam mı? Yani sizin iddianıza göre Allah Celle Celaluhu bu kitapta her şeyi yazmış. Dedi ki, ecel, doğrudur dedi, her şeyi yazmış. Öyle deyince dedi, o zaman dedi, şu bize şu, sizin kitabınızda şu yemeğin nasıl yapıldığını bize anlatır mısın? Hani aynen burada, Selman Farisi'ye dalga geçmek istediği gibi bu adam bu Muhammed Abdullah e dalga geçmek istedi. O zaman dedi hadi bakalım bize göster bakalım. Sizin kitabınızda şu yemek nasıl yapılıyor? Abşir dedi. Garson gelir misin? Garsonu çağırdı. Gel dedi. Masaya geldi. Toplanın dedi. O lokantadaki şahıslar. Burada bir münakaşa olacak. Tartışma olacak. Herkes dikkat ediyor. Acaba ne diyecek bu adam? Hakikaten yani Kur'an bir yemek kitabı mıdır? Haldem. <gülüyor> yani orada o zındık okusuz demek isteyecek ki, ah gördünüz mü? Kur'an bir yemek kitabından ibarettir. Hani mutfak kitabı. Tamam mı? Adam hayretle diyor ki, hayretle diyor bakıyor ve dinliyor. Geldi aşçı diyor. Dedim ki, şu yemeği nasıl yapıyorsun? Birinci noktadan başla. İşte şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Dedi aynen bizim dinimizde, bizim kitabımızda bütün bunlar vardır, dedi. <gülüyor> Kız dedi nasıl oluyor, dedi. Allah Celle diyor, dedi ki, فَسَلُوا اَهْلَا ذِكْر۪ينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allahu akbar. Adam diyor, <gülüyor> şey gibi diyor, dondu diyor. yüzü kızardı, böyle kan şeyi kızarmakla beraber diyor, böyle mavi oldu diyor. Herkesin önünde diyor, mahcup oldum aslında bu, bu şeyi söylemek istemekten kasıt nedir orada? O Muhammed Abdi orada küçük düşürüp, herkesin karşısında da işte şu gördüğünüz, Müslümanlar iddia ettiği Allah kitabı var ya, işte bir mutfak kitabıdır. Demek ki böyle dala geçmek için. Bu da böyle burada. Demek istiyor ki burada orada dala geçip işte, Süleyman el Farisi orada küçük düşürmek için. Radiyallahu an burada, efendim. Arapça söyledim orası, biz anlamadım. Eğer <gülüyor> e e e bilmiyorsanız zikir ehline, tamam mı? Ve da bil, e bu o meselede, o konuda bilgisi olan kişilere sorunuz. Burada alimler diyorlar ki fesalü ehle zikri İmam İbn Uthaymin İmam Elbani aynı şekilde söylüyor. Bu diyor sadece dinle alakalı değildir diyor. Bu ayet diyor bütün tahassusları içine alıyor diyor. Her tahassusta o tahassusun o tahassusta olan mutahassısa sormak lazım. Sadece din konusunda değil. Din konusuyla, din konusunda veyahut da dinle ilgili bir soruysa din ehline soracaksın. Ama mesela inşaatla ilgili, bilgisayarla ilgili, tubla ilgili, artık hangi tahassus olursa olsun o tahassustaki mutahassis ise ne yapacağız? Ona soracağız. Adam matematikçidir, bir matematik problemini matematikçiden soracağız. Fizikçidir, fizikçiden. Ve bu şekilde, tamam mı? Burada da bu artık münafık diyelim veyahut da ehli kitaptan birisi biliyorsunuz Medine'de her iki cins de mevcuttu. Münafıklar da vardı. Ehli Yahudiler de vardı. Ve burada radıyallahu ta'ala burada o Yahudinin söylediği veyahut da münafığın söylediğini tasdik ederek bütün burada yani tuvalet esnasında kişi tuvaletini alacak, yapacak kişi nasıl yapması gerektiği ne yapıyor burada? Selman el-Fahsi radıyallahu anh Resulünden aldığı bilgiyi orada hemen ne yapıyor? Aktarmak istiyor. Ve böylece o şahıs dilsiz kalıp susuyor. Burada arciğ demek nedir tezek ve biliyorsunuz Allahü Vesselam Müslümanların tezek veya hatta kemikler ile tuvaletini yapmalarını ne yapmıyor ne yapıyor nehiy ediyor yani sakındırıyor tezek burada bazı alimler demişler ki eşek tezeyi bazı alimler demişler ki her çeşit tezek ne tezek olursa olsun ister eti yenen hayvanların tezeyi olsun ister eti yeme hayvan tezeyi olsun kemik ise çünkü her iki şeyinde Allah celle celaluhu tezeyi, bu hayvanların tezeyiyle kemikleri cinlerin ne yapıyor? Cinlerin gıdası olarak kabul ediyor. Çünkü bu kemikler Allah celle celalhu tekrar et olarak giydiriyor. Tamam mı? Ondan sonra cinler bu kemiklerden faydalanıyor. Veyahuttan bu tezekten faydalanıyorlar. Yani tezek cin demek ki tezek tezek aynı zamanda cinlerin cinlerin gıdasıdır. Yani yemeğidir. Hayvanlarının hayvanlarının gıdası olarak geçiyor. Hayvan nasıl? Cinlerin, hayvanların evet, cinlerin, hayvanların gıdası. Evet. Tamam mı? O zaman biz burada Müslümanlar ileride geleceği gibi tuvaletini yapmak isteyen bir kişi o zaman olmayan bir şeyi ben dikkat çekmek istiyorum. Kağıtlar ve gazeteler. Bu bunu ben acizane hac hac haç döneminde görmüştüm. Belki bundan önceki derslerimizde değinmiştim. Hac biliyorsunuz Sahra'da herkes gidip tuvaletini yapmak istiyor İşte gazeteler dolu Ve ben bizzat gördüm bir yer Gidiyorum biliyorsunuz orada adam tuvalet yapmış Burada tuvaleti yapmış Ve Adamlar ibadete gelmişler Kadınlar var burada affedersiniz Şeyini açıyor böyle izarını kaldırıyor çişini yapıyor Orada kadınlar var böyle bakıyor adam Yani bu adam ibadette yani ibadet yapıyor adam Ve Müslümanların birçoğu Bilgisizce gelip hac yapıyorlar Yani ibadet yapıyorlar Dikkat ediyorsanız zilirde gelecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmak istediği zaman çok uzaklaşıyordu. İnsanların gözünden uzaklaşıyordu. Kimse onu görmesin. Kimse eğer gaz varsa midede kimse o sesi duymasın diye veyahut da koku varsa o koku kimse koklamasın diye Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Uzaklaşıyor ve ümmetinin de aynı şekilde yapmasını emrediyor. Neticede ben uzaklaştım baktım ki böyle yolda gidiyorum. Uzak yere gideceğim ki kimse beni görmesin. Bak böyle gazete, gazeteler görüyorum affedersin. Altını o gazetelerle silmişler, Bayağı, beyaz kağıtlar var, o beyaz kağıtlarla silmişler. Biliyorsunuz caliyetler kağıtlar dağıtıyorlar, içinde ayetler var, hadisler var. Ee, gazetelerde mesela Abdullah ismi geçiyor, Abdurrahman ismi geçiyor, bu tür isimler geçiyor, bazen ayetler, hadisler oluyor. Ben de sırf şey yap, merak ettiğim için açtım gazeteyi dedim, bakayım acaba böyle bir şey var mı? Baktım hakikaten orada Aziz Abdülaziz, Melek Abdülaziz'in ismi geçiyor işte. O zaman Melek Fahed'di, Melek Fahed bin Aziz. Abdülaziz biliyorsun. elaziz aziz Allah Celle, Celle isimlerinden birisidir. Biraz böyle açtım hani pislik kurumuş ya açtım baktım bir sürü hadisler ve ayetler var. Düşün. Yani Müslüman sen tuvaletini hacca gelmişsin, Müslümansın sen al bu şöyle bu gazeteye bir bak. Tabii ki diyebilirsin ki bu adam ya acemidir belki hiç Arapça okumasını bile bilmiyor. Türkiye'de mesela veya da İngilt İngiltere'de veya Avrupa ülkelerinde gazeteler İngilizcedir. İşte bu tür şeyler yok. Normal falan o. Ama sen ayrı bir memlekete gelmişsin. Bu memleket Müslüman bir memlekettir. Arap'tırlar aynı zamanda. İsimleri genelde hepsi işte Allah'a nispet ediliyor. O zaman sen bir bak. bir ayet, hadis falan var mı yok mu? Eğer yoksa bir meysi yoktur. Varsa ne yapmayacaksın? bu tür şeylerle kendini temizlemeyeceksin yani. bu tür şeyler mukaddestir Allah'ın kelamı mukaddestir hadisi yine o şekilde veyahut da Allah Celle, Celle isimleri artık Abdülaziz, Abdurrahman, Abdurrahim gibi şeyler tamam mı? veyahut da Allah lafzı olabilir Abdullah gibi tamam mı? Müslüman elinden geldiği kadar tuvaletini yapmak istediği zaman suyun yokluğunda ne ile temizlik yapacağını bilmesi gerekiyor o konuda bilgili olması lazım. Bu kağıt temiz midir? Şey içinde böyle mukaddes ayetler, sözler var mıdır, yok mudur? Yoksa bir temizlemekte bir beis yoktur. Veyahut da mendiller. Yalnız burada, burada üç tane şeyden aşağı olmayacak. Yani üç taştan veyahut da üç tane mendilden veyahut da üç tane gazeteden veyahut da kağıttan veyahut da tahtadan bir şey olmayacak. Üçten aşağı olduğu zaman, o zaman ne yapmış olur? Tuvaletini yapmış sayılmıyor. Ondan aşağı olduğu zaman. Ondan fazla olabilir. 7, 8, 9 mesela eğer hakikaten temizlenmediğini hissediyorsa, o zaman çoğaltabilir. Eğer üç tane değil veya da üç tane taş veya 3 da üç tane tahta, ey bu temizliği yapacak cinsel olan şeyler, tamam mı? Üç tane bulamıyorsa ama bir tane bulamıyor mesela bir taş büyük bir taş üç tane kenarı var o taşın üç kenarıyla ne yapabilir kendini temizleyebilir. Üç tane taşın üç kenarıyla kendini temizlediği zaman o zaman üç taşın görevini almış oluyor. <gülüyor> ondan sonra tuvalete gitmek istediği zaman tuvalete gitmek istediği zaman ne yapacak? Biliyorsunuz ilk önce tuvalete gitmek istediği zaman tuvalet, yani tuvaletinin yapacak yere adım atmak istediği zaman ilk önce sol ayağıyla adım atması gerekiyor. Sağ ayağıyla değil. Çünkü ve selam Hayırlı yere girdiği zaman sağ ayağıyla, hayırlı olmayan yerlere gittiği zaman sol ayağıyla giriyor. Mesela tuvalete sol, sol ayakla girer, sağ ayakla çıkar. Mescide sağ ayakla girer, sol ayakla çıkar. Eve sağ ayakla girer, sol, sol, sol ayakla çıkar. Ve Aleyhisselatü Selam her hayırlı bir şeyi sağ eliyle yapar. Olmayan şeyleri de sol eliyle yapardı. Onun için Aleyhisselatü Selam burada dikkat ediyorsan, Selman Farisi'nin hadiste söylediği gibi, bizi diyor, sağ elimizle diyor. Sağ elimizle tuvaletimizi yapmayı ne yaptı? Nehyetti. Ey sakındırdı veyahut da yasakladı. <gülüyor> ne? Demek ki tuvaleti, Müslüman tuvaletinin sol elle, ey sol elle, kubülünü ve dübürünü, ey önünü ve arkasını ne yapacak? İkiyecek ve temizleyecek. Ondan sonra gitmek istediği zaman diyecek ki Bismillah. Ondan sonra yalnız Besmele'yi Eûzü çünkü o hadis zayıftır. Bir hadis var diyor ki işte Allah Resulü sallallahu ve sellem tuvalete girmek istediği zaman diyor ki Bu hadis zayıftır. İmam Elbani rahimehullah, cins i ve Sünenü Tirmizi'de ve Sünen-i Mace'de İmam Elbani'nin tahkikinde diyor ki bu hadis zayıftır. Ancak diyor insan oğlu ile cinler arasında perde edinecek Tamam mı? Perde edinecek şey nedir? Besmeledir. Bismillah dediği zaman Allah Celle Celaluhu o Müslüman tuvalete girdiği zaman, avretini açtığı zaman tuvaletini yapmak için o cinler o besmelenin sebebinden dolayı önünü ve arkasını görmezler. Allah Celle Celaluhu or oraya hemen bir perde koyuyor. Manevi bir perde koyarak cinler onun ön ve arka avretini görmüyorlar. Onun için diyecek ki Bismillah Euzu Billahi Minel Hubzi Vel Habaithi Euzu biliyorsunuz istiaze etmektir ey sığınmaktır. Ve burada Allah Celle, Allah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların tuvalete gitmek istediği zaman besmeleyi cinlerin onun ön ve arka görmemesi için bu sığınmak da cinler tuvalette veyahut da hamamda ona zarar vermemek için. Ve buradaki el-hubz muzekerdir. Ey erkek olan cinler. El-khabaiz muennettir. Ey e, cinni olan dişi cinnilerdir. Tamam mı? Bazı alimler de demişler ki işte her türlü mikrop olan şeyler demişler. Yani mesela ayaklarını kirletmekten veyahut da kendi ayakları üzerine çiş yapmaktan veyahut da sıçratmaktan veyahut da her çeşit mikrop olan şeyler diye bazı tevhiller yapmışlar. Yalnız hadis uleması bu hadisin manası ey cinni, cinni erkek ve cinni e, kadın e, kadınlarda ne yaparım sığınırım. Çünkü hamamlarda ve tuvaletlerde genelde şeytanlar, cinler ne yapar? Çoğalır. Yani hamamlar veya tuvaletler cinlerin bol bol oluştuğu veyahut bulundukları yerlerdir. Dolayısıyla orada olan cinli, eğer şerli bir cinli ise, kafir bir cinli ise orada, orada kadın olsun, kız olsun, erkek olsun orada zarar verebilir. İşte oradaki cinni o kişiye zarar vermemesi için ne yapıyor? Orada hemen silahlanıyor. Kendine kalkan ediniyor. Kalkan nedir? Oradaki Allah'a sığınmak. Ey cinni tamam mı? Erkek ve kadın şerrinden ve da cinlerin erkek ve kadınların şerrinden Allah'a sığınırım. Bu o zaman cinler ona zarar veremezler. Bismillah ise ön ve arka avretini görmemesi içindir. Tarih boyunca hocam insanlara cinler zarar vermiş mi? Cinler herhangi bir insan ee, e, Allah dilerse, dilediyse verebilir. Eğer onun kaderinde yazdıysa cinnin Cin çarptı. E, çarpıyorlar. Ya, cin çarptı. Ve bunu Türkiye'de çok ya duyduk. Veyut da hatta Türkiye'nin dışında da diyorlar ki mesela işte filan kadın hamama girmiş yani banyo yapacak mesela hemen deli olmuş. Veyut da filan adam şu filan çocuk tuvalete giriyor. Sap sağlam giriyor. Ondan sonra deli çıkıyor. <gülüyor> ya rahmetullahi. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudi'nin veyut da münafığın Selma'na soyurduğu gibi veyut da söylediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi Müslümanların Müslümanların zarar görmemesi için Allah, her şey ne yapmışlardır? Allah Resulü Söylesi her şey onlara göstermiş. Sen savaşa giriyorsun süper ediniyorsun değil mi? Siper ediniyorsun. Bu siper ister elde olsun ister yerde olsun. Ne için ediniyorsun bu siperi? Karşıdaki e, savaşçı seni avlamaması, avlamaması için. Aynı zamanda burada manevi yönden olan zarar veren olan cinsler var veyahut da mahlukatlar var. İşte bu manevi yönden sana verecek olan zarar bu ister şeytanlar veyahut da cinniler hamukallah. Bunlara karşı olan kalkan nedir? Veyahut da en büyük kalkan nedir? Allah'ın Müslümanlara ve ümmetine yapmış olduğu zikirlerdir. veya da dualardır. Tamam mı? Ve özellikle mesela sabah ve akşam zikirleri yine her Müslümanın, bir Müslüman bunu şey yapmaya devam ettiği zaman Allah için, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu o duaları ve zikirleri o kişi için o gün ona nedir? Kalkandır. Ey bütün tehlikelerden kalkandır. Ancak Allah Celle Celaluhu kaderinde yazmış olduğu bir şey özellikle ölüm olursa o zaman melekler o şeyden ne yapılıyor? Çekiyor, çekiliyorlar ve Allah'ın dilediği kaderinde yazmış olduğu şey hemen orada oluşuyor. Burada demek ki bir Müslüman ne yapacak? Elinden geldiği kadar tuayete girmek istediği zaman oradaki cinler erkek olsun, kadın olsun, Müslüman olsun, kafir olsun tamam mı? اونه zarar vermemesi için o cinler ona zarar vermemesi için işte bu dualar ile ne yapacak kendini silahlandıracak قال ابن حزم رحمه الله ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لغايه والبول لا في بنيان ولا في صحراء لا يجوز استقبال القبلة فقط ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في حال الاستنجاء bu konuda hakikaten alimler ihtilafa düşmüşler gerçekten. Yani bu ileride geleceği gibi Ebn Umar radıyallahu ta'ala bir gün e, ablası Hafsen'in yanındaydı. İşte damın üstüne hacetini görmek için hani bir de bir ihtiyacını görmek için dama çıkıyor. Bir bakıyor ki Allah resulü vesselam havluda arkasını kıbleye vererek tuvaletini yapıyor. Abdullah'ın oğlu Abdullah radıyallahu ta'an Ebu Abdurrahman bu hadisi naklederken tamam mı? Burada alimler demişler ki o zaman bu hadis ona nedir ona ne yapıyor Neski diyor demişler. Diğer alimler bunlara cevap vererek demişler ki yani eğer neshi iddia ediyorsanız tarihsel yönden bize bunu ne yapmanız gerekiyor bize göstermeniz gerekiyor acaba bu hadise mi ondan sonra veya da o hadise mi bundan sonra. Tarihsel yönden biliyorsunuz Müslümanlar ve taalimler bir meselede bu tür hadisler böyle. Birisinde yasak, birisinde caiz veyahut da haram, caiz bu, yani diyorlar alimler. iki nas birbirleriyle çeliştiği zaman ve da zıtlaştığı zaman ne yapmak lazım? Burada fakihe bir görev düşüyor. <gülüyor> tamam mı? Eğer mensuhse o zaman tarihsel yönden bunun şeyini bilecek Eğer mensuh değilse, tarihsel yönden tarihini bilmiyorsa o zaman ne yapacak? Burada iştihadını fıkhını göstererek ne yapması gerektiğini burada Müslümanlara da İslam ümmetine yol gösteriyorlar. Ve burada diyor ki İbn Hazm rahimehullah diyor ki kesinlikle diyor eee kıbleye doğru yönelmek veya arkasını vermek caiz değil. Thumma zekra hadis Eyyub el-Ansari radıyallahu taala an ve gayrihi ve zekra ayden men kal bizalik min es-selaf. Ve an Yahya bin Yahya kal "Kultu li Süfyan bin Samiyyet az zuhri rahimahullah an Abdullah bin Zayd al-Laythi, an bin Abi Ayub, Ananın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer getirirseniz, o zaman, o zaman, o qibla o zaman, o bi o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o yani alışveriş şeyleri neydi? Ticaret. Şam'da satılacak şeyleri Mekke'den götürüyorlar. Mekke'de satılacak şeyleri Şam'dan getiriyorlar. İşleri buydu. Buradan oraya, oradan buraya. Tamam mı? diyor ki Abu <gülüyor> Ya'kub dedi ki bir gün diyor işte Şam'a, Şam bölgesine ticaretimizi yapmak için giderken diyor. Fevacedne marahid marahid قَدْ buniyet قَدْ buniyet قِبَلَ kıbleti فن, فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ Tamam. Kâle na'am. Diyor ki işte Şam'a giderken diyor tuvalete gitmek istedik. Baktık diyor bu tuvaletler kıbleye doğru yapılmıştır diyor. O zaman diyor kibleye doğru yapıldığı için diyor biz diyor kibleden hafif bir şekilde yönümüzü değiştirerek diyor tuvaletimizi yapıyorduk. Çıktıktan sonra da Allah'a ne yapıyoruz? İstiğfar ediyoruz. Buradaki Allah'a olan istighfar. Gufranek, duasından ayrı bir duadır. Bu gufranek hadisi bütün yerler için söz konusudur. Ama bu özellikle olan ''Estağfirullah'' eğer hakikaten tuvalet kibileye doğru yapılmışsa, orada biraz yönünü sağ veya hatta sola çevirerek, ey birazcık kiblenin yönünden yüzünü çevirerek ne yapacağım? Çünkü duyduğu hadise göre Aleyhissalat ve selam sakındırıyor. Onlar da Hz. Satveselam'ın emir ve yasaklarına harfiyen bağlı oldukları için artık bu tuvalet bu şekilde bina edilmiş. Yani bu bu tila, tuvaleti çeviremezler ama ne yapabilir? Kendini çevirtirebilir. İşte orada kendini çevirtiriyor ve otame iletiyor. Ondan sonra ne yapıyor? Allah'a istiğfar ediyor. Dikkat ediyorsanız burada gelecek şey gibi. Wa rubbama yushkilu ala ba't ala al-ba'd hadis İbn umar Ve diyor bu konuda diyor. Bazen bakiyos diyor. Bazı şahıslar, Boğ' bin Umar ﷺ'den ile veyahutta Abu Ayub'un hadisi konusunda ne yapıyorlar? Çelişkiye düşüyorlar. Acayip. Burada sakındırma var. Burada diyor ki ben Allah ﷺ'in burdaya restosun bir yerde sakındırıyor. Öbür tarafta diyor ki bin Umar, ben diyor Allah ﷺ'in işte hafsanın damı üzerine çıkarken diyor, kıbleye doğru arkasını döndüğünü gördüm diyor. Nasıl oluyor? Burada yasaklandırıyor, bu yasaklıyor. Burada da. Bizzat kendisi fiilen bunu yapıyor. Ve diyor ki İbn Ömer radıyallahu Teala قال: "Erteqitu fawqa beyti Hafsa li ba'd Tamam? "Fara'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqdi hajatahu mustadbir al-qibla mustaqbil ash-Sham." Hafsa'nın damı üzerine çıkarken diyor bir vaktim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasını kıbleye vermiş, önünü de Şam bölgesine vermiş. Tamam mı? وقول مروان بن مروان الأصفار أناخ ابن عمر بعيره قتيد نسوي حكي حدث سائر بنان ونجكي حدث سائر لحقيقة شل الشيوخ أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول تمام يعني قبلة قارشم إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك قال بلى ضروب إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان "Benunka ve beyne'l kıbleti şey Diyor evet doğru diyor. Bu konuda nehi var. Sakındırma var. Allahu Vesselam ve sakındırmış. Ama diyor sen çişini yaparken veya utta dışkını yaparken senin ile kible arasında sütre varsa o zaman bir sakınca yoktur diyor. Öbün Ömer radıyallahu Teala Şimdi burada Öbür tarafta diyor ki yine hera Burada da diyor ki burada diyor ki Ebu'n Ömer bizzat kendisi ne yapıyor? Orada Anıstova gördüğü için kendi evinde arkasını kıbleye verdiğini gördüğü için ondan sonra kendi sahraya çıkınca veya da artık herhangi bir yoldayken seferdeyken ne yapıyor? Orada gördüğünü madem ki caiz, kendisi de ne yapıyor? Beyrini çöktürüyor. Ondan sonra kible ile Kendisi arasında ne var? Be'ir var. Be'ir'i kendine sütre edinerek orada ne yapıyor? Çişini yapıyor. Çünkü orada bakmış. Aleyhisselatü sen bu şekilde yaptı. Ha o zaman demek ki sütre varken veyahut da binadayken. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam havluda yapıyor bunu. Kendi havlusunda. O zaman havluda havlunun bir duvarı var. Duvar kıbleye doğru sütredir. O zaman diyor ki İbn-i Bu onun iştihadı ve onun tefsiri. <gülüyor> o zaman diyor ki bunu yapmakta bir beis yoktur. <gülüyor> Be'ir devedir, evet. Veyahut da cemel, tamam mı? Fel cevap. ala dailik. Burada cevap vermek istiyor bu ile ilgili. Ezan, bak, e, isterseniz ezan oku. Peki, namazdan sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> يا <Sessizlik> على